Açıkşehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içerisindeki Açık Şehir İstanbul 2010 köşesindeyiz ve canlı yayındayız. Saat 18.34 03. Benim radyodaki varlığından son derece mutlu olduğum bir konuğum var bu akşam. Tekrar Şirin Pancaroğlu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz <gülüyor> tekrar hoş radyoya. Sizi bu akşam hayırlı bir projeyi konuşmak için burada ağırlıyoruz. İstanbul ve Art projesini konuşmak üzere Şirin Hanım. Öncelikli olarak projenin amaçları neler? Eee <gülüyor> Amacımız tabii ki genel repertuarı Türk bestecilerini e, ARP için eserler yazmaya teşvik etmekti. E, bu konuda çünkü belli sayıda bir repertuarımız vardı ama yeterli olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. E, i̇şte hem ben yurt dışındaki konserlerimde böyle bir e, gereksinim duyuyorum. Ee, çoğu zaman kendi düzenlemelerimi e, ufak tefek yerel e, müzikler üzerine geleneksel müziklerin düzenlemelerini çalıyorum ama e, her konser için uygun olmuyor bunlar. Bazen de gerçekten dört başı bağmur e, şey, usta bestecilerin e, ellerinden çıkma yapıtları çalmamız gerekiyor hem benim hem öğrencilerimizin. Yarışmalarda da bunlar öğrencilere şey yapılıyor, talep ediliyor onlardan açıkçası. Onun için böyle bir arzum vardı ve baktım 2010 şey kapsamında hakikaten böyle bir şey gündeme getirebiliriz ve bu anlatılabilir bir proje. Ve başvurduk ve olumlu sonuç aldık. Proje yürümeye başladı geçtiğimiz evet. itibariyle. Arp Sanatı Derneği bünyesinde Evet bunu. Bünyesinde. Evet derneğimiz bünyesinde. Çünkü Peki. derneğin en önemli amaçlarından bir tanesi, kuruluş amaçlarından bir tanesi. Arp Sanatı'nı Türkiye'de yaygınlaştırmak, mevcut hali hazırdaki seviyeyi daha yukarı çekmek ve Türk bestecilerini bu alet için yazmaya teşvik etmek. Çok güzel. Ekipte kimler var, kimler besteleriyle katılacak ve kimlerle hı hı. çalışıyorsunuz Şirin Hanım? Hı hı. E, şimdilik de bir daha e, sessiz bir dönemdeyiz. Sessiz derken müzikler besteleniyor. Mart, 1 Mart e, tarihine kadar e, besteleme e, aşamamız var. Bu e, süreç için yer alan besteciler benim e, uzun zamandır işbirliği yaptığım e, sevgili Hasan Uçarsu... E, ...bugüne kadar arp için e, yaklaşık, e, yaklaşık değil tam 4 eser besteledi. E, bir tanesi konçerto, bir oda müziği eseri, solo e, parça var... Hasan Uçarsun'un yanı sıra Özkan Manav, çağdaş bestecilerimizden, Ankara'dan Turgay Erdener. Yurt dışında hala eğitim doktora ve post doktora sürecini devam ettiren Mahir Çetiz, Ankara Bilkent Üniversitesi'nden. Ve Barış Perker, o da şu anda Peabody'de, Peabody Konservatuarında doktorasını yapıyor Baltimore'da. Mahir de New York'ta keza. Ee, ona yanı sıra bir İstanbullu besteci Arda Agoşyan. Ee, onu kontropas sanatçısı olarak da tanıyoruz. Ee, onun da çok güzel besteleri var. Dünemiştim daha önce. Ee, böyle farklı kuşaklardan, farklı derken hani iki ayrı kuşaktan e, kimse hala öğrencilik dönemini tamamlamakta. Ama de usta e, ve büyük yapıtlarla Türk müziğine katkıları olmuş bestecilere bir çatı altında. Topladık bu vesileyle. Evet. Peki Şin Hanım biraz sessiz ve suskun bir dönemde olduğunu söylediniz. Beste çalışmalarının nasıl gidiyor? 1 Mart'ta mı tamamlanacak? Evet 1 Mart'ta tamamlanacak ve eserler sadece ARP için e, tabii ki ARP içermesi gerekiyor. Fakat e, değişik kombinasyonlar mesela m, en az iki tane solo ARP eser olacak. Ee, Bunun yanı sıra Çengi de mutlaka projeye dahil etmek istedim ben çünkü o da bizim Türkiye Türk Türk Arpımız ee, ki en son Çenginizle gelmiştiniz evet, açıkçası kesinlikle. Ee, e Turgay Erdener, Çeng'in yanı sıra birkaç tane Türk geleneksel Türk aleti için bir oda müziği formatında bir eser yazacak. Onun yanı sıra Hasan Uçarsu bir flüt ve arp ikilisi yazıyor. Böyle farklı kombinasyonlar da olduğu için düzenli olarak beraber çalıştığım besteci arkadaşlarımı da bu projeye davet edebileceğim. İşte Evrim Baştaş, Viyolacı, Elif Yurdakul, Flütist gibi. Ee, ve Türk e, müziğinden de tabii ki çok e, can dostlar, e, Yurdal Tokcan olsun, Derya Türkan e, bu eserlerde e, yer alacaklar. Yani sadece ben ve tek başıma ve ARP için bir proje değil, e, çoğul e, ve buradan da e, sanırım e, epey bir müzik çıkmış olacak. E, her bir yaklaşık 7 ila 12 dakika arasında eserler, hani ortalama 9 dakika olacaklarını düşünürsek 6 eser, yani bir saate yakın müzik şu anda mutfakta. <gülüyor> Çok güzel. Heyecanla bekliyoruz. Söyleşimize devam edeceğiz öncesinde ise dinleyicilerimize yine o muallemle yaptığınız Telveten'den bir parça, bir Carlos Gardel parçası dinletelim. Milanga Sentimental. Helvetenden dinlettik size. Milonga Sentimental devam ediyoruz. Şirin Pancaroğlu ile İstanbul ve ARP projesini konuşuyoruz. Şirin nasıl bir albüm olacak? Hı hı. Ee, albüm tabii ki bu bestelenen eserlerin bir albüm olacak. Ee, aynı zamanda önümüzdeki e, yani bu Aralık değil de 2010'un aralığında e, bir e, gala gecesi bir premiere yapılacak İstanbul'da. Ee, birazcık eserlerin belki İstanbul'la ilişkisine e, evet, anlatmak lütfen. ilginç olabilir dinleyiciler için. Ee, ben aslında e, şey e, projeyi tasarlarken e, Meselecileri özgür bırakmak istedim ama mutlaka bir İstanbul e, ilişkisi kurmaları gerekiyordu müzikler için. İşte o zaman şöyle bir e, şey çerçeve çizelim dedim kendi kendime. E, belki İstanbul'a özdeşleşmiş kişiler olabilir tarih içerisinde. Ee, şehrin dokusuyla ilgili bir takım unsurlar ele alınabilir. İşte e, yapılar olabilir. E, şehrin coğrafyası olabilir. E, şehrin edebiyatı olabilir. E, ve mesela bunların içerisinden şu anda bildiğim e, Özkan Manav mesela güvercinler ve meydanları, İstanbul'un meydanları ve güvercinler üzerine bir ...yani ilham kaynağı olarak... ...bir çıkış noktası olarak bunu aldı. Benim çok hoşuma gitti. Yani böyle bir şey yoktu... ...daha önce böyle bir evet. müzik... ...yapıtı. Böyle bir geniş bir çerçeve... ...herkes hani kendi organik bağını kursun... ...kendisi için İstanbul'da özel olanı... ...çalışabilsin diye... Ee, ve sanırım böyle bir görsel yönü de e, kuvvetli olacak. Ee, hakikaten hani İstanbul'u soluyabileceğimiz bir, e, bir albüm olacak. Ee, eminim ki bir takım geleneksel müziklerden ya da geleneksel müziğimizin üyelerinden de yararlanacaklar. Ee, bir albümde bütün bunların hepsini yansıtacak e, diye umuyorum. Ee, i̇kinci bir aşamada e, bu eserlerin yayınlanması var. E, bu proje dahilinde değil henüz ama e, biz dernek olarak e, bir Türk eserlere arşiv serisi yapmak istiyoruz. Açıkçası yayın serimiz olsun istiyoruz. E, bu eserler ortaya çıktıktan sonra da belki ikinci bir proje olarak bunu e, ele alabiliriz. Çünkü çok önemli Yani sadece bestecilerin kendi imkanlarıyla değil de, ee, ...biz bir dernek olarak bu eserleri sahip inelim... ...bir sonraki kuşağa aktaralım... ...hatta yurt dışındaki bir takım yayın evleriyle... ...temas edip ARP e, müzikleri yayınlayan... E, ...oradaki sirkülasyona da sokalım... E, ...maksat bu yani Türkiye'den eserleri... ...sadece Türkiye'yi değil... ...hani tüm ARP dünyadaki ARP literatürüne... E, ...kazandırmak... E, ...bugüne kadar bu tür çalışmalar için ben... E, e, tek fenden bir kaynak e, bulmuştum. E, Hasan'dan yaptığımız çalışmada bize destek olmuşlardı. Ama bu işte besteci yorumcu e, diyaloğu Türkiye'de iyi tesis edilemiyor. Yani bunun bir e, verimli bir alan olduğu e, sanırım e, biraz göz ardı ediliyor. Bayağı göz ardı ediliyor. E, halbuki buradan doğacak e, yani birileri çalmazlarsa birileri eserleri talep etmezlerse bestecilerin eserleri çalınmadığı müddetçe... Ee, bir yandan da yazılmadığı müddetçe e, bir şey yok. Üretim söz konusu değil. Hakikaten mesela Beethoven'in konçartolarını falan düşünecek olursak onlar hakikaten bir e, kemancı bunları talep ettiği için ya da belli bir kemancıya yazıldıkları için bu kadar kalıcı olmuşlardır. Yani çalınabilirlikleri çok önemli eserlerin ve bunun için de fonlar gerekiyor. Ee, bundan dolayı 2010 Ajansı'nın bu projeyi desteklemiş olması beni özellikle sevindirdi. Evet, çünkü, çok e, çünkü işte dediğim gibi örneği çok az yani böyle bir resmi bir fon yok. Hani kültür bakanlığı'nın e, değerli katkılarıyla yaptığı bir takım be, ulusal beste yarışmaları var onlar ama senfonik yapıtlar için oluyor. E, ama yorumcuların böyle başvurabileceği işte böyle gerçekten yaratıcı enerjilerini yönlendirebilecekleri e, alanlar az. Evet. Hani bunu desteklemiş olmalarını ben çok e, şey e, güzel güzel karşılıyorum. Aynen öyle. Yüzlerce çok mühim <gülüyor> bir şey yapıyorlar İstanbul ve Art Projesini destekleyerek 2010 ajansı. Peki. Karşılıklı ajansa ilişkinizde, proje sunumunuzda 2010 meselesiyle e, İstanbul ve ARP meselesini nasıl ilişkilendirdiniz? 2010 sürecine nasıl bir katkısı olacak İstanbul ve ARP projesinin? Hı hı. Ee... Sanırım e, yani tabii ki daha bütün projeleri görmedim. Yani 2010'un mesela müzik alanındaki bütün hani bütün projelerini değerlendiremedim. Hani şöyle böyle bir yerde duruyoruz böyle bir açalım sağlar gibi ama e, ben bu tür başvuruların çok olduğunu düşünmüyorum. E, gerçekten hani hem işi mutfağıyla ilgilenen hem de yorumculara odaklanan hani bu hakikaten bizim derneğimizin bir şeyi hani öngördüğü bir şey. E, ama hani bir örnek olmasını arzu ediyorum hani bundan sonraki bakarsanız böyle bir ajansın kalıcılığı gündeme gelir yani bu çok önemli evet. bir şey çünkü yani yerel fonların hani bazı fonların ulusal değil de yerel e, seviyede desteklen yani test edilmesi gerekiyor oluşturulması gerekiyor e, belki neler yapılabileceğini, yani küçük bütçeli çalışmaların bir ne, neler doğurabileceği konusunda bir e, farkındalık yaratabiliriz diye e, umuyorum yani küçük derken e, belki çok daha büyük ses getirecek projeler vardır ama o kadar ses getirmezler. Yani biz de sanatta biliyorsunuz her şey maddiyatla ölçülmüyor. Evet, yani etki izazi, etki evet. etki mesela çok mütevazi bir şey çok etkili olabiliyor. Onun için hani ben ...çok şey, güzel bir sinerji... ...olumlu geri dönüşler olacağını düşünüyorum. Bir defa besteciler için... ...bu proje içerisinde el almak çok, son derece de... ...hoş oldu. Çünkü biraz inanç düşük işte. Türkiye'de maalesef hani müziklerimiz çalınır mı... ...çalınacak mı? tüm Bahsettiğim tüm altı bestecide böyle değildi ama... ...onların penceresinden bakacak olursak... ...bu da tabii işlerin yürümesi gerektiği gibi bir iş. evet Yani bir de. siparişin gelmesi. Evet. Yani çalınmayacağını bilmeden... ...oturup bir eser bestelemek... Ne kadar motivasyon, nereden motivasyon olur insan çok bilemiyorum açıkçası. Evet, yani mutlaka gerçek hayatla e, bağlantılarının olması gerekiyor. E bizler için de ben ve benim öğrencilerim başka arpistler için de bu, bu müziklerin bestecilerle birlikte çalışılabilmesi. On, onlar hayattayken yani hep ölmüş bestecilerin değil de hayattaki bestecilerin evet. eserlerini. Onlar dünyayı nasıl duyuyorlar ve bugünle nasıl bütünleşiyorlar, kente nasıl bütünleşiyorlar. Bunlar çok e, şey bence büyük yaratıcı şeyler, enerjiler taşıyan süreçler. Evet evet. Dünyadan biraz bahsettiniz bu meseleyi açalım isterseniz bu proje Dünya Art literatüründe nasıl bir yer bulacak sizce? Hmm. Şimdi bu tabii ki yine de çalınabilirlikle tamamen doğrudan ilgili. Ben bir defa kendi uluslararası konserlerime bunları tabii ki dahil edeceğim. Çünkü evet. hakikaten önemli bir ihtiyacım var. Bunu yanı sıra öğrencilerimiz de bunu hissediyorlar. Dediğim gibi bunun uluslararası kongrelerimiz var bizim. Sempozyumlarımız yapılıyor. Bu tür yerlerde mesela ileride dernek olarak standımız olabilir. Ve bu eserleri diğer arpistlerinde bütün dünyadan gelen ve noktada buluşan art sanatçılarının... ...beğenisine sunabiliriz. E, Kaldı ki bir albümü de var. E, ve bunlar tabii bu tür ortamlarda seslendirilecekler. Yani bunları biz sürekli dernek olarak... ...teşvik edeceğiz ve arkasında duracağız. E, çok, çok hoş yani. Bizim derneğimizin de... ...birinci büyük projesi. E, o da ayrıca bizim için hoş... E, yani daha şey bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Yani bizim için çok güzel bir başlangıç. Elbette dünya içinde çok ilginç olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Böyle yani bir biz maalesef evet Türkiye'de e, yani Türk Türkiye'li klasik müzik dinleyicileri Türk bestecilerin eserlerini yeterince merak etmiyorlar. Bir. Evet. E, ediyorlarsa da e, bir önceki kuşakla çok daha ilgililer. E, fakat dünya bizim müziklerimizi çok merak ediyor. Yani her anlamda. Yani Türkiye ile ilgili her şey zaten çok merak edildiği için. Hani hakikaten çünkü dünyanın arasından bakarsanız bakın. Çok ilginç bir stratejik bir yerdeyiz. Yani çok akımlar, müzikler üst üste iç içe geçiyor. Buradaki müzik üretimi bence dünyayı çok ilgilendiriyor. Benim gördüğüm o. Elbette yani sonsuz saygımız olmakla birlikte Adnan Saygın, Cemal Erkin dinletmek... İyi fakat kafi değil. Yeterli çünkü, değil. Evet, evet, onları o sahiplenirken bugünü de sahiplenmemiz gerekiyor. Bu zamana da gerekiyor. çok şey Kesinlikle. oldu. Klasik müzik alanında da Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Yani hepsini bir bütün olarak evet. şey yapmak gerekiyor, sunmak evet. gerekiyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz misafirimiz teşekkür olduğunuz ederim. için. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında Şirin Pancaroğlu'yla bu akşam İstanbul ve ARP projesini konuştuk ve onu Telveten'den ile yolcu ediyoruz. Açıkşehir İstanbul 2010 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı